Radyodan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Tombala 1976'yı 1977'ye bağlayan yılbaşı gecesini Keskinlerin evinde tombala oynayarak geçirdim. Bunu az önce yaşadığım hayatın güzelliğinden söz ettiğim için hatırlamış olabilirim. Ama yılbaşı eğlencesi olarak keskinlerin evine gitmem, hayatımdaki inkar edilmez değişimi gösterdiği için de önemliydi. Sibel'den ayrılmış, arkadaş çevremden uzaklaşmak zorunda kalmış, keskinlere haftada dört beş kere giderek pek çok alışkanlığımdan da vazgeçmiştim. Ama o yılbaşına kadar, hala eski hayatıma devam ettiğime ya da o hayata her an geri dönebileceğime kendimi ve yakınlarımı inandırmaya çalışıyordum. Sibel'den uzak durmak, kötü hatıralarla kimsenin kalbini kırmamak ve neden etrafta görünmediğimi açıklamak derdinden kurtulmak için görüşmediğim tanıdıkların haberlerini Zaim'den alıyordum. Zaim'le Fuaye'de, garajda ya da yeni açılan sosyete lokantalarının birinde buluşur Hırsla iş konuşan iki ciddi arkadaş gibi uzun uzun kimin ne yaptığından ve hayattan zevkle söz ederdik. Zayim, Füsun yaşındaki genç sevgilisi aşeden memnun değildi artık. Onun fazla çocuk olduğunu, dertlerini, endişelerini onunla paylaşamadığı gibi bizim takımla da bir türlü uyuşmadığını söylüyor. Benim sorularım üzerine de yeni bir sevgilisi ya da sevgili adayı olmadığında ısrar ediyordu. Anlattıklarından, Zayim ile Ayşe'nin öpüşmekten ileri gitmediklerini, kızın dikkatli ve ihtiyatlı olduğunu ve Zayim'den iyice emin olmadıkça kendisini koruyacağını anlıyordum. ''Niye gülüyorsun?'' dedi Zayim bunları konuşurken. ''Gülmüyorum.'' ''Hayır, gülüyorsun.'' dedi Zayim. ''Ama aldırmıyorum.'' ''Daha da güleceğin bir şey söyleyeyim. Nurcihan'la Mehmet haftanın neredeyse 7 günü buluşuyorlar. Lokanta lokanta, kulüp kulüp geziyorlar. Mehmet, Nurcihan'ı gazinolara götürüp ona eski şarkıları, fasıl heyetlerini dinletiyor. Bir zamanlar radyoda okunmuş yetmişlik, seksenlik şarkıcıları buluyorlar. Onlarla arkadaşlık ediyorlar.'' ''Yapma yahu.'' Nurcihan'ın bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Mehmet'in aşkıyla o da merak sardı.'' Mehmet de aslında çok bilmez eski şarkıları. Şimdi Nurcan'ı etkileme heyecanıyla o da öğreniyor. Birlikte sahaflara gidip kitaplar alıyorlar, bit pazarına gidip eski plakları buluyorlar. Akşamları Maksim'e, Bebek Kazinosu'na gidip Müzeh Yansını dinliyorlar. Ama plakları gidip birlikte dinlemiyorlar. Nasıl? Her akşam çıkıp gazinolara gidiyorlar dedi Sait dikkatle. Ama bir kere bir yerde yalnız kalıp sevişmiyorlar. Nereden biliyorsun? Nerede buluşacaklar dedi Zaim. Mehmet hala annesiyle babasıyla oturuyor. Emaçka'nın arkalarında kadınları götürdüğü bir yeri vardı. Beni de götürdü oraya biski içmeye, dedi Zahim. Tam bir garson yer orası. Nurcan akıllıysa katiyyen o berbat yere adımını atmaz. Atarsa da Mehmet'in kendisiyle bu yüzden evlenmeyeceğini anlar. Ben bile tuhaf hissettim kendimi. Kapı deliklerinden komşular, bu adam bu gece gene mi birini getirdi diye bakıyorlar. Ne yapsın peki Mehmet? ''Bekar adamın bu şehirde kiralayacak daire bulması kolay mı?'' ''Hilton'a gitsinler.'' dedi Zahim. ''Ya da iyi bir mahallede daire alsın kendine.'' Annesi babasıyla aile hayatına bayılır Mehmet. ''Sen de bayılıyorsun.'' dedi Zahim. ''Sana arkadaşça bir şey söyleyeyim mi? ama kızmayacaksın.'' ''Kızmayacağım.'' ''Sen de Sibel'le gizli gizli yasak bir şey yapar gibi yazhanede buluşacağına, onun Füsun'u götürdüğün merhamet apartmanına götürseydin, inan bugün birlikteydiniz.'' Sibel mi söyledi sanım? Yok canım Sibel kimseli böyle şeyleri konuşmuyor dedi Zahim. Merak etme. Biraz sustuk. Tatlı dedikodunun birden benim dertlerime gelmesi yaşadıklarımdan başıma bir felaket gelmiş gibi söz edilmesi keyfimi kaçırmıştı. Zahim bunu fark ettiği için Mehmet, Nurcihan, Tayfun ve Fare Faruk hep birlikte bir akşam geç saatte Beyoğlu'nda bir işkembe karşılaştıklarını anlattı. Sonra hep birlikte iki araba boğaza gezmeye gitmişlerdi. Bir başka gecede Emirgan'da Ayşe ile arabada çay içip müzik dinlerken, Hilmiye ve başkalarına rastlamışlar, onlara takılmışlar ve dört araba, önce bebekteki yeni açılan Parizyen'e, oradan da gümüş yaprakların çaldığı Lalezar Gece Kulübü'ne gitmişlerdi. Zahibin Biraz beni özlendirmek ve eski hayatıma çekmek için ve biraz da gecelerin zevklerine kapılıp ballandırarak anlattığı bu gecelerin ayrıntılarını onlardan dinlerken fazla düşünmez ama daha sonra akşam keskinlerin evindeyken bu eğlenceleri hayal ederken yakalardım kendimi. Ama eski arkadaşlarımla eski mutlu eğlencelerime devam edemediğim için kahrolduğum sanılmaz. Yalnızca bazen keskinlerin masasındayken Dünyada hiçbir şey olmadı. Olsa da bizim bu olup bitenden çok uzakta bir yerde olduğumuz duygusuna kapılırdım. O kadar. 1977'yi başlatan gecede böyle bir duyguya kapılmış olmalıyım ki, eğlencenin tam ortasında Zaim'in, Sibel'in, Mehmet'in, Tayfun'un, Fare Faruk'un, diğer arkadaşların ne yaptıklarını bir an hayal ettiğimi hatırlıyorum. Zaim yazlık evine elektrikli sobalar kurdurmuş, kapıcıyı yollayıp şömineyi yaktırmış. Herkese kalabalık bir davet veriyordu. Kemal bak 27 çıktı sende var demişti Füsun. Benim oyuna dikkat etmediğimi görünce tombala kartımın üzerine kendi eliyle bir kuru fasulye koyup 27'yi örtmüş, gülümsemiş. Dalga geçme demiş. Dikkatle endişeyle hatta şefkatle bir an gözlerimin içine bakmıştı. Keskinlerin evine elbette Füsun'dan bu ilgiyi görmek için gidiyordum. Olağanüstü mutlu olmuştum. Ama bu mutluluğu da kolay elde etmemiştim. Üzülmesin diye annemden, abimden yılbaşı akşamını keskinlerde geçireceğimi saklamak için önce bizim evde onlarla yemeğe oturmuştum. Daha sonra Osman'ın oğulları, yeğenlerim, hadi babaanne tombalaya başlayalım deyince onlarla bir tur tombalada oynamıştım. Aileçek hep birlikte oynadığımız tombala sırasında berinle göz göze geldiğimizi ve onun bu mutlu aile tablosunun yapaylığından şüphelenerek hayır ola der gibi anlayışla kaşlarını kaldırdığını hatırlıyorum. Hiç eğleniyoruz işte diye fısıldamıştım Berrin'e. Daha sonra Zaim'in verdiği davete gitmem gerektiğini söyleyerek koşa koşa evden çıkmadan önce Berrin'in külütmaz bakışlarıyla karşılaşmış ama hiç renk vermemiştim. Çetin'in kullandığı arabayla, hızla keskinlere giderken telaşlı ama mutluydum. Beni akşam yemeğine mutlaka bekliyorlardı. Yılbaşı gecesini onlarla geçirmek istediğimi Nesibe halaya ilk ben açmış, kapı aralığında bir kere yalnızken mutlaka geleceğimi söylemiştim. O gece Füsun, kocasıyla çıkıp arkadaşlarıyla bir eğlenceye gitmesin lütfen, demekti bu. Çünkü ben bütün bu film hayallerini böylesine bir iyi kalplilikle destekler, aileye kendimi bu kadar yakın hissederken, benim geldiğim akşamlar Füsun'un evden çıkıp gitmesi, Nesibe halaya göre çok ayıp bir şey, çocukça bir hareketti. Feridun'un benim geldiğim gecelerde çıkıp gitmesini de, Nesibe hala çocukça bulduğunu söylemişti. Ama kimsenin şikayeti olmadığı için, hepimizin sessizce geçiştirdiği bir çocukluktu bu. Zaten o evde yokken, Bazen nesibi ala Feridun'dan çocuk diye söz etmiyor muydu? Bizim evden çıkmadan önce annemin tombalayı kazananlar için hazırladığı hediyelerden bir takım da yanıma almıştım. Keskinlere girip koşa koşa merdivenleri çıkıp içeri girer girmez, tabii ki önce her zamanki gibi bir an Füsun'la göz göze gelmenin mutluluğunu yaşadıktan sonra annemin hediyelerini plastik torbadan çıkardım ve yemek için masanın kenarına neşeyle ''Tombalayı kazananlar için'' Diyerek dizdim. Tıpkı annemin çocukluğumuzdan beri her yıl başına yaptığı gibi, Nesibi hala da tombala için çeşit çeşit küçük hediyeler hazırlamıştı. Onun hazırladığı hediyelerle annemkileri karıştırdık. O gece hep birlikte tombala oynarken o kadar mutlu olduk ki, yılbaşı geceleri benim getirdiğim hediyelerle Nesibi hala'nın hazırladıklarını karıştırıp, tombala oynamak bizler için ondan sonraki yıllar boyunca vazgeçilmez bir alışkanlık oldu. Füsunların evinde sekiz yılbaşı akşamı oynadığımız tombala takımını sergiliyorum. Bizim evde de 1950'lerin sonundan 1990'ların sonuna kadar kırk yıl, annem yılbaşı akşamları önce ben, abim ve kuzenlerimi, daha sonraki yıllarda da torunlarını aynı cins bir tombala takımıyla eğlendirmişti. Nesibe hala da annem gibi, yılbaşı gecesinin sonunda oyun bitip hediyeler dağıtılıp, çocuklar, komşular esnemeye, uyuklamaya başlayınca, tombala takımına dikkatle toplar, kalife torbadan tek tek çekilen tahta rakamları 90 tane sayar, numaralı oyun kartlarını deste yapıp kurdeleyle bağlar, torbadan çıkan rakamları kartların üzerinde işaretlemek için kullandığımız kuru fasulyeleri torbasına koyup bir köşede gelecek yılbaşı akşamına kadar saklardı. Şimdi, yıllar sonra, yaşadığım aşkı başkalarına bütün içtenliğimle, her şeyi tek tek göstererek anlatmak için uğraşırken, yılbaşıları tombala oynamamızın o sihirli ve tuhaf yılların ruhuna derinden işaret ettiğini seziyorum. İtalyan ailelerinin Noel akşamları hep birlikte toplanıp oynadıkları bir Napoli oyunu olan tombala, pek çok yılbaşı töreni ve alışkanlığı gibi Atatürk'ün takvim reformundan sonra Levanten ve İtalyan ailelerden İstanbul'a yayılmış Kısa sürede evlerde yılbaşı gecesi eğlencelerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 1980'lerde gazeteler, yılbaşından önce okurlarına ucuz kartondan yapılmış plastik rakamlı tombala takımlarını hediye ederdi. O yıllarda şehir sokaklarında kazanana kaçak Amerikan sigarası ya da viski veren, elleri kara torbalı binlerce tombalacı türemişti. Bu sokak tombalıcıları talihini denemeye her zaman hazır olan sokaktaki vatandaşların parasını mini tombala denebilecek bir oyunla ve hileli bir torbayla elinden alırlardı. Tombala kelimesi, Türkçe'ye kura çekmek ve talih işi anlamıyla işte o günlerde ben haftada dört beş kere füsunlara giderken girmişti. Annemin ve Nesibe halanın yılbaşı akşamları, Tombalayı kazananlar için hazırladığı çeşit çeşit hediyeden özenle seçtiğim örnekleri, gerçek bir müzeci heyecanıyla ve hikayemi eşyaların hikayesi gibi anlatabilme coşkusuyla gözden geçiriyorum. Nesibe hala her yıl tombala hediyeleri arasına mutlaka bir küçük kız ya da çocuk mendili koyar, annem de aynı şeyi yapardı. Yıl başında tombala oynamak küçük kızlara özgü bir mutluluktur ama biz yetişkinler de, o gece çocuk gibi mutlu oluyoruz anlamı var mıydı bunun? Bizim evde çocukluğumda, yılbaşında tombala oynanırken, çocuklar için alınmış hediyelerden birini yaşlı misafirlerden biri kazanırsa, mutlaka, aa tam da böyle bir mendile ihtiyacım vardı, derdi. Babam ve arkadaşları bu sözden sonra çocukların yanında, çift anlamlı bir söz söylediklerinde yaptıkları gibi, belli belirsiz kaş göz hareketleriyle işaretleşirlerdi. Ben bu işaretleşmeleri görünce, Büyüklerin tombalayı, Eskilerin istihza dedikleri bir alaycılıkla oynadıklarını hissedip, Huzursuz olurdum. Yıllar sonra, 1982 yılının yağmurlu yılbaşı gecesi, Keskinlerin evinde tombalak kartımın ilk sırasını herkesten önce tamamlayıp, Bir çocuk gibi çinko diye ben bağırınca, Nesibahla da, Tebrikler Kemal Bey deyip, Bana bu mendili vermişti. İşte o zaman, Tam da böyle bir mendile ihtiyacım vardı, demiştim ben. Füsun'un çocukluk mendili, demişti Nesibi hala, bütün ciddiyetiyle. O zaman, o akşam, keskinlerin evinde tombalayı, hiçbir istihza ve alaycılığa kapılmadan, tıpkı oyuna katılan komşu çocukları gibi bütün masumiyetimle oynadığımı anlamıştım. Füsun da, Nesibi hala da, hatta Tarık Bey de bile, az da olsa bir alaycılık, Belli belirsiz bir gibi yapma hali vardı ama ben sonuna kadar samimiydim. Füsun'a duyduğum aşkın bana yaptırdıklarını, şimdi zaman zaman alaycılığa yaklaşan bir ile anlattığıma bakan okurlarım ve müzemin ziyaretçileri o anları, o durumları yaşarken, bütünüyle içten ve her zaman masum olduğumu hatırlasınlar lütfen. Annemin tombala hediyelerinin arasına her yıl birkaç tane çocuk çorabı koyması, hediyelerin eve zaten alınması gereken şeyler olduğu duygusunu verirdi bize. Bu duygu hediyenin hediyeliğini azaltır ama çoraplarımıza, mendillerimize, mutfakta ceviz dövdüğümüz havana ya da Alaaddin'in dükkanında satılan ucuz bir tarağa kısa bir sürede olsa daha değerli şeylermiş gibi bakmamıza yol açardı. Keskinlerin evindeyse herkes, çocuklar bile tombalanın sonunda çorabı değil, Oyunu kazandığı için sevinirdi. Şimdi yıllar sonra bunun nedeninin, keskinlerde eşyaların tek tek aile üyelerine değil, bu çorap gibi sanki bütün eve ve aileye ait olmasıydı diye düşünüyorum. Ama bu tam doğru değildi. Sürekli üst katta Füsun'un kocasıyla paylaştığı bir odası, bir dolabı, kendi özel eşyaları olduğunu hisseder. Sık sık bu odayı ve içindeki eşyayı Füsun'un elbiselerini hayal ve acıyla düşünürdüm. Ama yılbaşı gecelerinde zaten ben bunu düşünmeyeyim diye tombala oynuyorduk. Bazen akşamları keskinlerin masasında otururken iki kadeh rakıdan sonra televizyonu da tombala oynarken hissettiğimiz masumiyet duygusunu yaşamak için seyrettiğimizi hissederdim. Tombala oynarken ya da sıradan bir akşam huzur içinde televizyon seyrederken keskinlerin bir eşyasını, Mesela yıllar sonra büyük bir sayıya ulaşan ve Füsun'un elinin kokusunu taşıyan kaşıklardan birini cebime indirdiğimde, içimdeki çocuksuz saflık duygusu bir süreliğine kaybolur. O zaman bir özgürlük hisseder, istediğim zaman oradan kalkıp gidebileceğimi anlardım. Nişanlandığım günkü son buluşmamızda Füsun'la viski içtiğimiz antika bardağı, dedem etem Kemal'den Yadigar, sürpriz bir tombala hediyesi olarak, 1980'in yılbaşı gecesi onlara getirdim. 1979'dan sonra keskinlerin evinden ıvır zıvır eşyaları cebime indirip götürmem ve onların yerine çok daha değerli, pahalı hediyeler getirmem de, tıpkı Füsun'a duyduğum aşk gibi yıllarca anlaşılıp, hiç konuşulmadan kabul edilen bir şey olduğu için, kalem, çorap, sabun gibi küçük hediyelerin arasına Rafi portakalın antikacı dükkanında satılacak cinsten bu pahalı bardağın da girmesi hiç yadırganmadı. Kalbimi kıran şey, tombalayı Tarık Bey kazanıp Nesibe ve hala hediyeyi ortaya çıkarınca, Füsun'un aşkımızın en kederli gününün izlerini taşıyan bu bardağa hiç fark etmemesi oldu. Yoksa hatırlamıştı da benim pervasızlığımı, o yılbaşını Feridun da bizimle geçirmişti, sinirlendiği için bilmezlikten mi geliyordu? Ondan sonraki üç buçuk yılda, Tarık Bey rakısını içmek için bardağı ne zaman eline alsa, ben Füsun'la son sevişmemizin mutluluğunu hatırlamak ister ama tıpkı yasak bir konuyu düşünemeyen çocuk gibi, bütün gayretime rağmen keskinlerin masasında Tarık Bey'le otururken bunu hakkıyla yapamazdım. Eşyaların gücü, içlerinde birikmiş hatıralar kadar bizim hayal ve hatırlama gücümüzün cilvelerine de bağlıdır elbette. Başka bir zaman hiç ilgilenmeyeceğim, hatta bayağı bulacağım sepet içindeki bu Edirne sabunları, sabundan yapılmış bu üzümler, ayvalar, kayısı ve çilekler, tombala hediyesi olduğu için yılbaşı gecelerinde derinden hissettiğim huzur ve mutluluk duygusunu, keskinlerin sofrasında geçirdiğim sihirli saatlerin hayatımın en güzel saatleri olduğunu ve hayatlarımızın ağır akan alçak gönüllü müziğini hatırlatır bana. Ama bu duyguların yalnız bana ait olmadığına, bu eşyalarla yıllar sonra karşılaşan müze ziyaretçilerinin de aynı şeyleri hissedeceğine de içtenlikle ve saflıkla inanırım. Bu inancıma bir örnek daha olsun diye Milli Piyango'nun o yıllardaki yılbaşı biletlerini sergiliyorum. Nesibe hala da tıpkı annem gibi 31 Aralık gecesi yapılan büyük çekiliş biletlerinden bir tane alır, her yıl tombala hediyeleri arasına koyardı. Tombaladan bileti kazanan masadakiler hem bizim evde hem de keskinlerde neredeyse hep bir ağızdan aynı şeyi söylerdi. O maşallah bu gece talihlisin, bak gör piyango çekilişinde de kazanacaksın. 1977 ile 1984 arasındaki yılbaşı gecelerinde keskinlerde oynadığımız tombalalarda milli piyango biletinin tuhaf bir rastlantıyla Füsun altı kere kazandı. Ama sonuçları... O gece az sonra radyodan ve televizyondan açıklanan milli piyango çekilişlerinin hiçbirinde gene aynı tuhaf rastlantıyla ona ne bir ikramiye ne de bilet parasını geri alabileceği bir amorti çıktı. Hem bizim evde hem de keskinlerin masasında kumar, talih ve hayat konusunda özellikle Tarık Bey misafirleriyle kağıt oynarken her fırsatta tekrarlanan bir veci vardı. Oyunda kaybedenlere hem takılmanın hem de onları teselli etmenin bir yoluydu bu. Kumarda kaybediyorsunuz, demek ki aşkta kazanacaksınız. Herkesin her uygun fırsatta söylediği bu sözü, 1982 yıl başında televizyondan naklen verilen ve Ankara'nın birinci noterinin de katıldığı çekilişten sonra gene Füsun'a bir ikramiye çıkmayınca sarhoşluk ve düşüncesizlikle söylemiştim. ''Kumarda kaybettiğinize göre Füsun Hanım'' demiştim. Televizyonda seyrettiğimiz filmlerin kibar İngiliz kahramanlarının taklidini yaparak aşkla kazanacaksınız. ''Bundan hiç şüphem yok Kemal Bey'' demişti Füsun, o filmlere uygun zeki ve kibar bir kahraman gibi hiç duraksamadan. 1981 sonunda artık aşkımızın önündeki engelleri neredeyse yarı yarıya açtığıma inandığım için... Önce bunun hoş bir şaka olduğunu düşünmüş ama ertesi sabah 1982'nin ilk günü sarhoşluktan iyice ayılınca annemle kahvaltı ederken aslında Füsun'un belki de çift anlamlı konuştuğunu düşünerek korkuya kapılmıştım. Aşkta kazanmak sözüyle ima edilen mutluluk besbelli Füsun'un ileride kocasından ayrılıp benimle yaşayacağı mutluluk değil başka bir şeydi bunu alaycılığından anlamıştım. Daha sonra aşırı evhamla yanlış şeyler düşündüğüme de karar vermiştim. Füsun'u ve beni, bu düzeysiz çift anlamlı konuşmaya sürükleyen şey, aşkla kumarı ilişkilendiren ve sürekli tekrarlanan o sözdü elbette. Kağıt oyunları, milli piyango çekilişi, tombala ve lokantaların ve eğlence yerlerinin verdiği büyük ilanlar, yılbaşı gecesini gün geçtikçe yalnızca içki içilip kumar oynanan bir sefahet gecesine çeviriyor, Milli gazete, tercüman ve her gün gibi muhafazakar gazetelerde bu konularda öfkeli yazılar çıkıyordu. Şişli'de, Nişantaşı'nda, Bebek'te bazı zengin Müslüman ailelerin, yılbaşına doğru filmlerdeki Hristiyanların Noel'de yaptığı gibi bir çam dalı alıp süslemelerinden, bu çamların caddelerde sergilenmesinden, annemin de rahatsız olduğunu, çam süsleyen bazı tanıdıklar için, dinci basın gibi soysuz ya da kafir demese de kafasız dediğini hatırlıyorum. Annem yılbaşında çam süslemeye özenen Osman'ın küçük oğluna ''Zaten fazla bir ormanımız, yeşilliğimiz yok, çam ormanlarımızı tahrip etmeyelim.'' demişti bir keresinde sofrada. Yılbaşlarına doğru, milli piyango biletlerini satmak için İstanbul sokaklarına dağılan on binlerce satıcıdan bazıları, Noel babaklığına girip zengin mahallelerine giderlerdi. 1980 aralığında bir akşamüstü füsunlara götüreceğim tombala hediyelerini seçerken, Okuldan dönen kızlı erkekli üç beş liseli öğrencinin, bizim evin karşısında piyango satan Noel Baba ile alay ettiklerini, pamuktan sakallarını çekiştirip güldüklerini gördüm. Yaklaşınca Noel Baba kılığındaki satıcının bizim karşı apartmanın kapıcısı olduğunu anladım. Pamuktan bıyıkları çekiştirilip aşağılanırken, Haydar Efendi elinde biletler sessizce önüne bakıyordu. Birkaç yıl sonra Taksim'deki Marmara Oteli'nin yılbaşı için büyük bir çam ile süslenmiş pastanesinde İslamcıların koyduğu bir bomba patlayınca, kumarlı içkili yılbaşı eğlencelerine karşı duyulan muhafazakar öfke iyice ortaya çıktı. Keskinlerin sofrasında da bu bomba konusunun yılbaşı gecesi devlet televizyonuna çıkacaktan söz kadar önemsendiğini hatırlıyorum. Muhafazakar gazetelerin öfkeli eleştirilerine rağmen 1981 yılında Günün ünlü dansözü Sertab, televizyona çıkınca, onu keskinlerin masasında merakla bekleyen bizler, bütün ülkeyle birlikte çok şaşırmıştık. Çünkü TRT yöneticileri kıvrak ve güzel vücutlu Sertab'ı ağır ve kapalı kat kat elbiselerle öyle bir giydirmişlerdi ki, değil dünyaca ünlü göbeği ve göğüsleri, bacakları bile gözükmüyordu. ''Bari kızı çarşafla çıkarsaydınız rezil maskaralar sizi'' demişti Tarık Bey. Aslında televizyona bakarken nadiren öfkelenir, ne kadar içse de bizler gibi sinirlenip, ekrandakilere laf yetiştirmeye çalışmazdı. Nesibe halalara bazı yıllar tombala için Alaaddin'in dükkanından aldığım saatli marif takvimini götürürdüm. Füsun 1981'in yılbaşı gecesi takvimi kazanmış, o yıl benim ısrarımla mutfakla televizyon arasındaki duvara takvim çiviyle asılmıştı. Ama benim olmadığım günlerde kimse takvimin yapraklarıyla ilgilenmezdi. Oysa her yaprağın üzerinde günün şiiri, günün tarihteki önemi, namaz saatlerini gösterir ve okuma yazma bilmeyenlerinde anlayacağı saat kadranı resimler, o gün için önerilen çeşit çeşit yemekler ve tarifleri, tarihi hikayeler ve fıkralar ve bir de hayat hakkında veciz bir söz olurdu. Nesi be takvimin yapraklarını koparmayı gene unutmuşsunuz derdim ben akşamın sonunda. Televizyondaki son program bitmiş. Askerler kaz adımlarla geçip bayrağı göndere çekmiş ve epeyce rakı içilmiş olurdu. Bir gün daha geçti derdi Tarık Bey. Allah şükürler olsun ki aç değiliz, açıkta değiliz. Karnımız tok, sıcak bir evimiz var. Başka ne ister ki insan hayatta? Gecenin sonunda Tarık Bey'in bu sözleri söylemesi nedense o kadar hoşuma giderdi ki, takvimin yaprağının koparılmamış olduğunu akşam gelir gelmez fark etmeme rağmen bunu söylemeyi akşamın sonuna ertelerdim. Üstelik de biz bize sevdiklerimizle birlikteyiz diye eklerdi Nesibihala. Bunu söyler söylemez uzanıp Füsun'u öper, Füsun yanında değilse ona seslenir. ''Gel bakayım buraya benim huysuz kızım, gel annen seni biraz öpsün sevsin.'' derdi. Füsun bazen küçük bir kız ifadesi takınır, annesinin kucağına oturur. Nesibe hala onu uzun uzun okşar, kollarını, boynunu, yanaklarını sevip öperdi. Anne kızın araları iyi ya da kötü, nasıl olursa olsun sekiz yıl boyunca beni çok etkileyen bu sevgi törenlerinden hiç vazgeçmediler.'' Gülüşerek koklaşıp öpüşürlerken Füsun gözlerimin onlara takıldığını çok iyi bilir ama bana doğru hiç bakmazdı. Onların o mutlu haldi seyrederken özellikle kendimi iyi hisseder, fazla zorluk çekmeden hemen kalkıp giderdim. Bazen de sevdiklerimiz sözü üzerine Füsun annesinin kucağına değil, gittikçe büyüyen komşu çocuğu Ali Füsun'un kucağına oturur. Füsun da onu öpüp okşadıktan sonra... ''Hadi git artık, Annem baban seni bırakmıyoruz.'' diye sonra bize kızıyorlar, derdi. Bazen Füsun sabah annesiyle kavga ettiği için sinirli olur. Nesibe hala'nın ''Gel yanıma kızım.'' demesine ''Aman anne!'' sözleriyle karşılık verirdi. O zaman Nesibe hala ''Hadi bari takvimin yaprağını da günümüzü şaşpıyalım. derdi. O zaman Füsun bir anda neşelenir. Kalkıp saatli marif takviminin yaprağını kopardıktan sonra... ...üzerindeki şiiri günün yemeğini yüksek sesle ve gülümseyerek okur. Nesi bağla da ''Ya doğru kuru üzümlü ayvalı bir hoşaf yapalım. Ay kaç zamandır yapmadık.'' Ya da ''Ay evet enginar çıkmış ama o avuç kadar küçük enginarlarla yemek olmaz ki.'' gibi bir şey söylerdi. Bazen de beni tedirgin eden bir soru atardı oraya. ''Ispanaklı börek yapsam yer misiniz?'' Tarık Bey soruyu işitmemişse ya da efkarlı bir gecesindeyse cevap vermez, o zaman Füsun da hiçbir şey söylemeden bana dikkatle bakmaya başlardı. Füsun'un bunu acımasızlık ve merakla yaptığını, çünkü benim keskin ailesinin ayrılmaz bir parçasıymışım gibi, Nesibe halaya ne pişirmesi gerektiğini söyleyemeyeceğimi düşündüğünü bilirdim. Füsun, çok sever bir reyini Sibalı, siz mutlaka yapın diyerek zor durumdan kurtarırdım kendimi. Bazen Tarık Bey, kızından takvim yaprağını koparıp o gün tarihte yaşanmış önemli olayları okumasını ister. Füsun da okurdu. 3 Eylül 1658 bugün Osmanlı ordusunun Dopio Kalesi kuşatması başladı diye okurdu Füsun ya da. 26 Ağustos 1071 bugün Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Türklere Anadolu'nun kapıları açıldı. Hmm. Ver bakayım şunu, derdi Tarık Bey, dopiyoyu yanlış yazmışlar. Al şimdi bize günün sözünü de oku bakalım. İnsanın evi karnının doyduğu, kalbinin olduğu yerdedir, diye okudu Füsun. Eşe ve alaycılıkla okurken birden benimle göz göze geldi ve ciddileşti. Hepimiz bu sözün derin anlamını düşünüyormuş gibi bir sessizliğe büründük. Keskinlerin sofrasında pek çok sihirli sessizlik yaşamış. Hayatın anlamı, bu dünyadaki varlığımızın boyutları, niçin yaşadığımız gibi temel konularda başka yerde aklıma gelmeyen pek çok düşünce, onların masasında dalgın dalgın televizyon izlerken, Füsun'u göz ucuyla seyrederken, Tarık Bey'le havadan sudan konuşurken aklıma gelmişti. Bu sihirli sessizlikleri seviyor. Aylar, yıllar geçtikçe yaşadığımız hayatın esrarını bizlere hissettiren bu anların, Füsun'a olan aşkım yüzünden o kadar derin ve özel olduğunu anlıyor ve onları bana hatırlatacak şeyleri dikkatle saklıyordum. O gün Füsun'un okuduktan sonra bir kenara bıraktığı takvim yaprağını bir kere daha okuma bahanesiyle böyle elime almış, kimse bakmazken cebime indirip saklayabilmiştim. Tabii her seferinde bu kadar rahat değildim. Keskinlerin evinden ve sofralarından irili ufaklı, önemli önemsiz pek çok eşyayı alıp yanımda götürürken karşılaştığım zorluklarla hikayemi gülünçleştirmek ve uzatmak istemem ama 1982 yılbaşı gecesinin sonundaki küçük bir şeyi anlatacağım. Tombala'dan kazandığım mendille evden çıkmadan az önce her geçen gün Füsun'a hayranlığı artan komşu çocuğu Ali bana yaklaşmış, her zamanki yaramaz halinden çok daha başka bir poz takınmıştı. Kemal Bey! Tombala'dan size çıkan mendil var ya. Evet. Füsun'un çocukluk mendili o. Ona bir daha bakabilir miyim? Alicim bilmiyorum nereye koydum. Ben biliyorum, dedi velet. Bu cebinize koydunuz, orada olmalı. Elini neredeyse cebime sokacaktı. Geriye bir adım attım. Dışarıda şakır şakır bir sağanak vardı. Duymuyorum seni. Herkes pencereye birikmişti. Çocuğun sorusunu fark etmemişlerdi. Ali'ciğim çok geç oldu ama sen hala buradasın. Pardon bunu bir daha oynayabilir miyim? Çok... Ali'ciğim çok geç oldu ama sen hala buradasın dedim. Sonra annen baban bize kızıyor. Gidiyorum Kemal Bey. Fesun'un mendilini verecek misiniz? Hayır diye fısıldadım kaşlarımı çatarak. Bana lazım. <Gülüyor> Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <Sessizlik>